Merhabalar, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ee, şu kısacık e, radyoculuk hayatımda e, bu kadar büyük bir riski, e, neden bu kadar erkenden aldığımı ben de bilmiyorum. Ama e, bu akşamki konuğum e, Sinem Sal. E, hoş geldin Sinem. Merhaba. E, Sinem'in yeni e, ikinci şiir kitabı Anekta e, geçtiğimiz <gülüyor> Haziran ayında e, piyasaya çıkmış oldu. Ee, ve onun ardından da e, kendisiyle yani Sinem'i programa e, alabilmek için e, bana yaptırmadığı şey kalmadı. E, en sonunda programı sağlıklı bir şekilde <gülüyor> kapatabilirsek eğer kendimi çok e, mutlu ben addedeceğim. <gülüyor> Benim korkum da o zaten. Ama şimdi bak bana çok zor geliyor şey hakikaten. Bu kadar yazıyorsun ediyorsun sonra 25 dakikada bunların hepsini sesle... Bir sözle anlatmamı bekliyorsun. Hayır canım sözlüğe onların... kaldırmadık seni yani. <gülüyor> Hepsi Kitaptan biraz bir zor, iki parça bir şey üzerine bana. konuşacağız. Evet evet. Sözlüğü kaldırmadık. o <gülüyor> anlat yapmayacağız merak etme. Tamam. Ama e, seninle ara ara konuştuğumuz <gülüyor> e, ana mevzudan başlayalım istersen sohbete. E, senin öz, e, töz, e, iç, dış <gülüyor> gibi e, konularla e, baya bir şeyin var. Ee, takıntın var bu meseleleri. Ee, senin için neyi ifade ediyor bu kavramlar? Ya aslında... Bu kadar şiirin içinde yer alıyor. Önce belki Lakuna'dan başlamam gerekiyor. Hani bunu e, lacuna, ilk şiir kitabım. Lakuna evet ilk şiir kitabım. 2010 senesinde yayınlandı ve e, daha çok işte 21 yaş civarına kadar yazdım. Ee, ...şiirler var içinde... ...ve Anekta'ya göre daha karanlık bir kitap... ...diyebilirim Lacuna için... ...daha e, belki işte umutsuz... ...daha karanlık... E, ...bir kitap... E, ...daha çok aslında kaybetme korkusu... ...yitirme korkusu üstüne... ...zaten kitapta işte... E, ...kuşlara yaslanıyorum havalanıyorlar... ...diye başlıyor... E, ...o kitapta aslında ben korkuyu çok... ...önemseyen bir insanım çünkü korku... ...hani öze en yakın olan... ...yeri keşfetmemize... E, ...sebebiyet veriyor. İşte... ...oyuklar açıyor insanın hayatında. Çünkü... ...bir süre sonra korktuğunuz şey... ...her neyse onu yapmamaya... ...başlıyorsunuz. Benim korkum da... Ölü, ...ölümdü. Yani... hani ...her insanda belki az çok olduğu kadar... ...ama çok yoğun bir şekilde içimde yaşadığım... ...ve e, belki... ...sahip o zamanlar... ...olduğumu düşündüğüm şeyleri kaybetme... ...yitirme ve ölüm korkusuyla... ...yazdığım şiirlerdi... ...Lakuna... E, o dönem özellikle belki okuduğum yazarla işte Tezer özde kendimi çok fazla hani bulmam vesaire. Ee, o şeyi fark ediyorsun bu yazarlarla evet kendinin arasında büyük bir bağ kuruyorsun. Ama sanki oradan çıkmama bir yol olma, olmalıydı. Çünkü dışarıda bir hayat var hani kaynayan akıp giden bir hayat var. Ama bir türlü ona dahil olamıyorsun bir yandan yazmaya ee, devam ettiğin sürece özellikle çünkü yarattığın karakterlerle e, ve kendinle varsın özellikle de bilirsin daha çok şair <gülüyor> böyle bir kazı çalışması yapmayı seviyor kendi içinde ve e, işte 2010 senesine denk geliyor daha çok e, kendime hani yönelme ihtiyacı hissettim ve belki de bir yol varsa evet hani bunun tek şeyi sıyrılmak arınmaktan geçiyor. Hani neylerden işte hani toplumun bana biçmiş olduğu bir ben daha var e, çift örgüçlü bir de, deve gibi yol alman bekleniyor yürümen bekleniyor yolda bu şekilde gitmen bekleniyor. Ne e, geçmiştekinden kopabiliyorsun ne e, şimdikini atabiliyorsun e, ve özellikle ikisini de ben bir de öğretmenlik yaptığım için sistemin tam ortasında e, o çarkı her gün çeviren. Kişi olduğum için özellikle bir topluma göre çizilmiş olan Sinem var. Bir benim içimde yaşattığım ben varım. E, i̇kisinin yol alması gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Bir de özellikle bu 80 ve 90 yılları arasında doğmuş olan nesil <gülüyor> 10 yaşıyla diyorum ben 20 yaşı arasında sanki böyle bir 30-40 senelik bir zaman dilimi var. Hani her şey o kadar hızlı gelişti ve benim her şeyi o kadar çabuk adapte olmam beklendi ki sonunda da hakikaten böyle kendi içinde bile çelişen bir yandan topluma işte ayak uydurması gereken bir yandan da bambaşka bir bene sahip olan bir varlık ortaya çıktı. Onun sonunda da işte anekta yavaş yavaş hani daha çok bu Ahmet Hilmi'dir işte Halil Cibran'dır vesaire o mecralara daldığım zamanlar zaten belli oluyordur az çok. Ee, mülk edinme yani hani sahip olma ait olma apoletlerinden kurtul artık hani çünkü bir de o, okul içindeyim tahmin ediyorsun nasıl bir yerde olduğumu ee, bu, bu şekilde gelişti yani hani anektadaki şiirler benim aslında kendimde de bir şeyleri keşfetmemle birlikte girdiğim uzun bir yol başı, başı. Yolu, yolun başı Peki. <gülüyor> ee, senin aslında biraz e, şey yaptın biraz o tarafa dair bir şeyler söylemeye başladın ama oradan belki biraz devam edebiliriz. Senin aynı zamanda bu işte spiritüel ruhani konularla da ilgili bir şeyin var. Alışveriş halindesin. Hı hı. Şair ile simyacı arasındaki o ilişki midir seni çeken? Hı hı. Ee, ya elbette bütün gün. Farklı bir meslekle çalışıyorsanız, eğer siz şairseniz yazılarınızı, yazılarınızla birlikte hayatınızı işte sürdürmeniz zor elbette. Belki müzisyen olduğunuzda işte hani konser verebiliyorsunuz vesaire. Müzisyen her zaman müzisyen olmak istiyor hayatı boyunca. Şair elbette büyük ihtimalle sadece şair olarak kalmak istiyor. Yani ben bütün gün mesela bir bankanın içinde ellerimin başka şeyleri onaylayarak geçtiği bir hayatı sürdürmek istemiyorum. Çünkü herkes e, ellerinin farklı işler için yaratıldığını düşünüyor mutlaka. Ama e, şeyi öğrendim en azından. Bu kitap sürecinde de e, o var zaten genellikle. E, bu yaşadığımı, içine dahil olduğum ve dahil olmak istemediğim şeyleri dönüştürmeyi evet öğrendim. E, yani Bunları bu hikayelerle çarpışarak en azından hayatta ki varoluş sebebim bu. Kendi hikayemi ...öğrenmek tüm bu hikayelerden... ...kendimi çıkarabilmek bunların sonunda... E, bu yüzden evet elbette dönüştürüyorsun bir şeyleri. Spirtüel e, yanla şöyle diyeyim aslında biraz daha sen bunları biliyorsun bu hikayeleri çocukluktan e, gelen bazı yanlar. O konularla ilgili ayrı bir program yapmamız gerekiyor. o Yani o malzemeyi Öyle burada mi? harcamayalım. Istersen. Öyle mi? Tamam tamam. <gülüyor> ayrı bir gece yarısı programı Değil korku mi? kuşağı yapmak o, gerekiyor. O, oraya kadar gidiyor o yani. Hani korku hikayeleri yazmaya başladığım dönem işte e, ki... Zaten e, şiir bir de ilk şiirler hep şeydir hani e, hastalığı iyileştirmek için hastaya okunan işte hani kötü ruhlardan e, hani korunduğuna işte arındığına inanılan sözlerdir aslında akılda kalması için yazılı hani işte metin olmadan önce akıda daha rahat kalacağına inandıkları için dua'yı o şekilde ediyorlar. Aslında belki de bunların hepsi de bir şekilde e, kendi inancımla hani hiçbir şeye dayanmadan bir şekilde dua. Çünkü dua e, var etmeni sağlıyor bir şeyleri. Hani aslında o yüzden anekta biraz daha umut dolu çünkü e, benim için onlar birer dua. Dua burada olmayanı e, çağıran, var eden ve e, umut dolu olduğu için. ...etmek istediğin duaları <Gülüyor> kendin <Gülüyor> yazıyorsun <Gülüyor> yani. Gibi, evet. Gibi, peki. Ee, peki, tam da e, bu noktadan yine devam edelim. E, Şiirlerinin nasıl e, şey yapıyorsun, yazıyorsun? Yani e, gelirler ve e, zaman içerisinde toplanıp bir kitap mı olurlar... ...yoksa e, bir kitap e, etrafında bilerek mi kurarsın... Hı hı. Ee, burada Lakuna ile Anekta biraz daha işte farklı aslında. Lakuna yani zaman zaman hani e, elbette yazdığım ve sonrasında toparladığım bir kitaptı. Anekta'da da ilk şiire başladığımda elbette hani şey demedim. Ya, bir, bir kitap yazacağım bu şekilde olacak ve kurgusu da bu haliyle bir, bir şey düşünmedim elbette. Ama e, dediğim gibi o bende... Farklı bir bilince geçmemle birlikte şey fark ettim. İkinci, üçüncü şiirden sonra e, evet sanki bunların arasında bir bağ var ve ben e, bir yere giriyorum. Ve bu, bu yol diğerlerinden farklı. Lakuna'da veya diğer şiirleri yazarken hani şeydir her şiir bir, bir yol açar sende dallanır o. E, hepsi ayrı birer yoldur. E, fakat Anekta öyle değildi. Ben Anekta'yı yazdığım süreç boyunca e, gerçekten aynı... Yolda bir şekilde ilerlediğimi e, fark ettim. Ve çok uzun bir yol. Ve bu aslında bir şekilde geçit. Bu, bu yol bir geçit. Yani e, Anekta benim için eşik belki bundan sonra olacak olanlara. Peki bu e, Anekta'da e, Elma Dedim Yok Armut Dedim Taş adlı şiirinde şöyle e, birkaç dizen var. Anekta artık iz bırakmıyor bir şey. İz bırakmıyor ve bu ne kötü ben bilirim. Hayattakileri saymazsam bir de şiirleri iz bırakmıyor hiçbir şey. Dedikten sonra e, şiiri şöyle bitiriyorsun. İnsan, insanla bilendikçe keskinleşen, insansız kaldıkça körelen bir bıçaktan başka nedir ki? Hı hı. Bu iki, e, yani aynı şiirin içerisindeki bu iki hı hı. E, şey, e, dize blokları arasında e, bir çelişki mi var? Yoksa bir tür yaşamı e, farklı bir Algılama boyutları mı var? Aslında bütün kitap hemen hemen anekta. Zaten bu çelişkiler evet. üstüne az önce de anlattığım gibi... ...o arada olma hali, o benim anekta da belki yani yazarken benim... ...kendim ve kendimin karşılıklı konuşması ve e, az önce hani dedim ya bu 80-90 arası doğanlar özellikle diye o arada olma hali yani arada kalan insanlar e, en çok da kendimiz zaten karşıma koyduğum kişi de orada kendim hani tamamen sıyrılsam mı toplumdan yoksa hani kendi içimde mi yaşasam o, ve bunun hepsini bir arada götürmek zorundayım onun sonunda çıkmış olan bir şiir aslında ve şey gibi hani e, bunları söylemezsem bunları anlatmazsam taşlaşacak evet içimde bir şeyler e, taş haline gelecek hani şey gibi işte Fuzuli'nin e, sussam gönül razı söylesem tesir yok ama aynı zamanda bir şekilde bir kırılmışlık gücenmişlik var e, bu şiirde hani artık zaman zaman hani yolun inceldiği yerler olur ya belki de Anekta'nın yolunda inceldiği noktaya geliyor tam olarak da bu şiir aslında peki bir başka e, şiirinde de Özlemek nedir anekta hı hı. Ee, şiirinde de şunu söylüyorsun. Ee, bir eksikliği gid gidermek için yola çıktık. Eksik nerede? Biz neredeyiz? Bulduk mu şimdi diyorsun. Ee, şiirin insanın eksiğini tamamlayabilecek yahut bulmamızı sağlayabilecek, işaret edebilecek e, bir şeyi var mı sence? Yolu yahut şiir bunun için midir? Hı hı. Yani benim aslında hani benim şiir anlayışım benim varoluş ihtiyacımla bir hakikaten. Yani benim kendime olan bir tavafım. Yani bu şekilde hani şiirle birlikte belki yani e, kendini insan tavaf eder. Bu şekilde gerçekleşiyor. Ben de daha çok şiir zaten. E, ama o o şiirde şey diye bitiyor ya zaten özlemek kendine katmaktır özüne diye. Aslında eksiklik e, bana göre e, elbette şiiri yazdıran şey eksiklik kusur e, işte hasar e, zarar bunlar e, şiiri yazmana sebep olabiliyor ama ben bunların tümünün de zaten bize dahil olduğunu düşünüyorum önceden. Biz sadece bir şekilde e, hayata atılmamızla birlikte işte ya da bir zaman bunu kendimizden koparıp bir birkaç adım ileri atıyoruz ve sonra insan kendisinin parçasını elbette özler. Bir şekilde o e, oradaki boşluğu hissetmeye başlar bir süre sonra. E, halbuki önceden sana dahil olan bir şeydi bu ama e, bu, bunu yapmana sebep verir hayat bir şekilde. Ve onun peşinden koşturuyoruz. Eksiklikten kastında o yani eksiklik aslında yine bana dahil olan bir şey özlediğimde. ...yine e, kendimde hep hep vardı hani içeride olan şey. Onun etrafına o kabuğu ören yine <gülüyor> sevgili bizleriz yani başka kimse değil. <gülüyor> Peki o eksiklik e, yani o öz dediğin şey daha doğrusu... ...o eksiklikten azade mi yoksa o eksiklik onda da var mı? Özün evet, içinde. Evet özde. Hı hı. E, dediğim gibi işte az önce aslında e, her şey yani tam olarak kendinde bütünken... Biz bunları hani diplomalarla işte hani okullarla bir şekilde başka şeylerin peşinde koştururken kendimize hani hırstı işte kıskançlıktı ilişkilerde sahip olma duygusuydu mülkiyetti hani bunlarla birlikte aşındırıyoruz aslında ve sonra aşındırdığımız şeyi zaten hani bizde var olan şeyi aşındırmamızla birlikte tekrar geri kazanmak istiyoruz yani hayatta yapmaya çalıştığımız tek şey sanki hani bu gibi geliyor bana. Ama şöyle bir şey var tabii. Bu mesela ilk kitaptaki algımla bu ikinci kitaptaki algımın farklı olmasını aslında ben bir yandan seviyorum. Çünkü hani dogma bir şey kimseye hani bir inanç da anlatmaya öğretmeye çalışmıyorum aslında. O zaman şey gibi hani hakikaten akmayan böyle bir nehir gibi donmuş bir şeysin. Ve dogma nedir? Hani hayatın sonuna kadar doğru olduğunu hani düşünüyorsun işte e, öldükten sonra cennete gideceksiniz cehenneme gideceksiniz işte kötüler şurada olacak iyiler böyle olacak vesaire e, ama böyle değil gerçekten hiçbir şey bilmiyor olmak bir yanınla birlikte sadece hissedebiliyor olmak hani ben Tümünün böyle olduğunu hissetmek istiyorum sadece aslında hani hayatta en azından bir şekilde dengede kalabilmemi e, en azından şu an e, bu yazılarda anlattığın dille bulabiliyorum. Tek yolu bu gibi gelebiliyor bana şu anda. <gülüyor> Peki e, az önce e, şeyden bahsederken e, önceki Lakuna'nın e, mutfak yıllarından e, bahsederken Tezer Özlü'nün e, adını anmıştın. Ee, diğer e, şiir haricindeki diğer e, edebiyat yahut sanat e, şeyleriyle örneğin müzikle yakın bir ilişkin olduğunu en azından biliyorum. Ee, hı hı. Şiirini besleyen diğer kanallardan bahsedelim istersen biraz. Hı hı. E, müzik elbette zaten Anekta'nın başında da içindekiler... Evet, müzik var. <gülüyor> içindekiler kısmında bir müzik listesi koydum evet. E... Yani onlar bana şey gibi geliyor hakikaten şiir artık ben okuduğum zaman sonunda bende bir müzik kalıyor zaten onun sesini bir şekilde duyuyorum ve benzeyen sanatçıları da benzediğini düşündüğüm en azından o sese denk gelen e, sanatçıların müzisyenlerin isimlerini de oraya e, ekledim. Hatta işte e, şiir okumalarında ağırlıklı olarak elektroakustik müzikle birlikte caz elektroakustik e, okumalar sürdürüyorum. Performanslar var bu şekilde yani. Peki e, bazı şiirlerinin sonunda da örneğin şeyler var. E, o şiiri nasıl bir ge gecede yazdığın hı hı. yahut e, işte o sırada hangi şarkıyı dinlediğin yahut o gün ne olduğuna dair e, küçük notlar hı hı hı hı. E, düşmüşsün. Hı hı. E, onları e, o notları düşmenin e, ve hani kendi e, şeyinde e, kendi kağıdında e, şiirin not alırken kendine bir not olarak ee, hı hı. onları yazabilirdin elbette ama kitaba da hı hı. E, o notlarla o şiirler geçmiş hı hı. durumda yayınlanmış durumda. Dolayısıyla bunu e, o anekdotal e, bilginin şiirin hı hı. E, şeyine ruhuna e, bir şeyler eklediğini mi düşünerek o notları bıraktın, hı hı. yayınlanmasına izin verdin yoksa e, o bağlamla e, birlikte daha anlamlı olacağını mı düşündün? Hı hı. Ee, ya aslında ben mektuplar okumayı çok seviyorum. Mektupları çok seviyorum. Ee, şeyi biliyorsunuz hani Ferit Edgü'nün Tezer Öz'nün bu evet. e, mektupları çıktığında evet. her şeyin sonundayım. Onu işte Taksim'den aldım hani tünele doğru bir çaycıya geçtim ve okumaya başladım. Ee, tamamen artık hani o, o zaman dilimindeydim sanki hani hakikaten işte onların yanında onlarla birlikte işte o meyhanedesin onlarla birlikte duruşmadasın tezer ayrılıyor vesaire hani o, o hayatı o sırada yaşıyorum yani gerçekliğe kavuşuyor aslında bir takım e, şeyler senin için keza Sevin Buran'ın işte oğlu Karaca'ya yazdığı mektupları okurken de aynı hissiyat vardı ee, bazılarının Sonuna da bilerek aslında kasten elbette ekledim onları hani hakikaten çünkü ileriye bir şekilde bıraktığın zaman e, mekanların çünkü gücü hafızası çok e, korkunç hani insanınkinden çok daha farklı. O yüzden özellikle yerler var hani ilk kitap mesela sadece e, Kadıköy'e ithaf edilmiş bir hmm. kitaptı çünkü antikacılar sokağında bir çaycıda oturup e, hemen hemen bütün şiirler orada çıkmıştı. Ve dediğim gibi insan hafızasından daha korkunç mekanlarınki. Çünkü unutmak istediğin şeyleri, unuttuğun şeyleri bastırdıklarını bir anda senin karşına çıkarabiliyorlar ve hatırlatabiliyorlar. O yüzden onları da kimilerine önemli olanlar özellikle ben de paylaştım. Ve hem ilk kitapta hem de ikinci kitapta ve zaten senin yaşamında Kadıköy'ün de... Ayrı bir yeri var aslında. Evet, evet. Yani neredeyse Kadıköy'ün dışına çıkamıyorsun. Evet, Kadıköy'ün dışına çıkamıyorum elbette. Hakikaten gerçekten <gülüyor> çıkamıyorum. Yani bu korkuya dönüştü zamanla bende adeta. Ama Kadıköy'ün ruhu benimkine çok yakın gibi geliyor işte. Hani bir anda iki adımda işte o modada olmak, iki adım içinde hani Kadife sokakta daha yoğun bir hayatın olduğu yerde olmak bir anda işte antikacılara gidip oturup Türk sanat müziği dinleyip hani çok eski zamanlara gidebiliyorsun sanki hani hakikaten böyle dünyanın var olduğundan beri ne kadar zaman dilimi varsa Kadıköy'de yüklenmiş ve ben onları böyle fotoğraf fotoğraf geziyorum içinde gibi hissediyorum Kadıköy'de daha çok o yüzden iki kitapta orada bakalım üçüncüsü artık çıkmam lazım herhalde oradan dışarı biraz <gülüyor> Peki e, sinem alnımızın akı ile programı evet. e, bitiriyor Çok olmanın mutluyum. haklı gururu içerisindeyim ve mutluluğu içerisindeyim. Ödül versinler sana zaten ilk program. <gülüyor> Madalya. <gülüyor> Aynen. E, yalnız dinleyicilerimize bir e, şeyimiz var, bir sürprizimiz var. Şimdi biz e, artık mikrofondan ayrılacağız Hı -hı. ama sen bir şiir e, okuyacaksın Hı -hı. Evet. kendi sesinden. Evet. E, matbuat dünyası oku, şeylerine okurlarına dermişim. Ee, pekala katıldığın için çok teşekkür teşekkürler. ediyorum teşekkürler ben teşekkür ederim ee, bir sonraki e, buluşmamıza kadar diyelim artık bundan sonra şeytanın çok bacağını sonra. kırdık <gülüyor> efendim e, bu akşam Sinem Sal ile birlikteydik e, son şiir kitabı Anekta e, çevresinde Sinem'in e, şiir dünyasından bahsettik ve şimdi e, sizleri Sinem'in kendi sesinden e, şiirini dinlemeye bırakıyoruz İyi akşamlar Şimdi de e, Korhan Eral ve Şevket Akıncı'nın yapmış olduğu bir müzik e, üstüne Anekta'dan bir parça okuyacağım sizlere. Beni deniz seviyesine indir, daha fazla uçamam. Bu bir kehanettir. Kıtlık zamanından gelmiş bir hayvanım ben. Asırlar önce yere düşen bir inciyle sarsılmış çadırım. Gecenin ortasından gelen nal seslerine aldırış etmişim. Kamımdan kaçmışım. Düşeceğim adayı vaktinden önce batırmışım. Duyduğum bir soluğun ardından canlı diye gitmişim. Kasırgaya varmışım. Havalanmışım, yeri bilmemişim. Kafesin aralıklarından başını çıkaran bir kuşmuş hayatın. Bir yere uçmamışsın. Çok görüp az binmişsin. Toz fırtınasından kendini bir örtüyle kurtarmışsın. Çok sonra anladım. Bir kahvelik vakitte değişti düş. Korkunç ve titreyen pençelerini sırtımda duydum yetiştirdiğim kuşun. Öyle mağaraları gördüm ki, İçinde deniz feneri dönüyordu ve kıyıların hepsine vuracak bir su yokmuş gibi ilerliyordu deniz. Kaçışım kendimdendi ya da kendimeydi o vakitler ayrımını bilmiyordum. Kale çatlaklarından sızan yılan başlarını ilahiyle uyuttuğum akşamlara cennet filan vaat etmedi bir tanrı bana. Kamimden kaçıyordum. Kamımdan kaçıyordum kendim diye bir taşa çarpıyordum, dağılıyordum ve böylelikle dünya üstünde bir yere yayılıyordum. Bir değirmende öğütmek için kendimi taş olup kendimi dövüyordum. Bacaklarından tutup bir yarasaya düz durmayı öğretiyordum. Olmadı kendim ters dönüyordum, bir ağacın dalından sarkıp beynimin yere olan eğiminden medet umuyordum. Yokuşları inip yokuşları çıkıyordum. Yokuşları inip yokuşları çıkıyordum. Tepenin başından biri bana koş emri veriyordu. Bir balonu üflüyordum. Nefes verdikçe irileşiyordu kalbim. Patlamaya ve saçılmaya. Sen bunlardan habersiz. Ömrün sunduğu günü yaşam olmayan karalarda sürdürüyordun. Aceleyle ve nefessiz kalarak. Birbirinden kaçıp birbirine kapattım odalara koşuyordum. Şimdi... Bir yankıya inanarak yaşamışım da çok mu büyük delilik bilmiyordum. Hani sen bir iç denizi kurutmaya kalkmıştın, gözlerimi oyan bir ordu ayaklanıyordu, silk çadırı cayır cayır. Bana kör bahçıvanların büyüttüğü zehirli otları taşıdıydın. Suyumda nem eksikti, çölümde kum, dalımda kök. Soluyan topraktaki ateşe su değmiş gibi bir kuşku yükseldi içimden. Gelip beni bulsunlar istemiştim.